Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Minhacül abidin ila cenneti Rabbil alemini okumaya başladık. Bir paragraf kadar okuduk. Orada veli diye bir kelime geçti. Bir önceki dersimizde o veli kelimesinin ne anlama geldiğini izah ettik. Vakit bitti. Şimdi mod defterlerimize minhacı okurken sık sık karşımıza çıkacak bir kavramı genişleterek yazmamız gerekiyor. Çünkü burada kullanılan kavramları allah Teala'nın şeriatındaki gibi Anlamazsak, okuduğumuz kitaptan kendimize avuntular çıkarırız, Rabbimizin rızasını kazanacak işler çıkaramayız. Rezalemiz velilerden söz etti. Sonra veli kimdir diye bir ön giriş yaptık. Şimdi velilerle ilgili filanca veli demektir ile ilgili 12 kural konuşacağız. Bu 12 kuralı şimdi konuşacağız ama bu kitabı bitirene kadar veli kelimesi ve onu çağrıştıran evliya kelimesi ve benzerleri ne zaman geçerse bu kuralları hatırlayacağız. Çünkü çünkü velilik kelimesi İnsanların çok ucuz kullandıkları bir kavramdır. Halbuki ne cennet, ne velilik, ne muttakilik ucuz kelimelerden değildir. Bir dağ başında biraz dik bir taş görmeye görsün insanlar. Burada bir veli var, evliya var. Hatta o kadar ki evliya veli kelimesinin çoğuludur. İnsanlar bir kişi için böyle evliya diyorlar. Yani bir veli bile değil. Adam bir mezar var orada ama 40 adam gücünde. Evliya bu diyorlar. Evliya'dan dese o doğru olacak. Şimdi biz veli kelimesini bir cahil insan gibi yok böyle bir şey desek karşımıza Kur'an çıkar. Haddini bil. Böyle şey yok da. Ayet var, hadisler var bir sürü. Ne yapıyorsun sen? Var veli dolayısıyla başı örtülü her kadın evliyadan dense veya sakalı biraz uzun olan zaten son veli dense veya biri çıkıp velilerle toplantıdaydım dün bugün dese öğrenci velisi anlarız biz onu. Ne velilerle toplantıdaydın sen? En mukaddes ve en hassas kavramlarımızdan birisi veli kelimesi. Evliya. Kavramı kesinlikle bunu kural dahilinde kullanacağız. Aksi takdirde razali'nin İhyasını okurken, Minhacül Abidini okurken veya filan zatın rikkatle ilgili bir kitabını okurken, ahlak kitabı okurken kendi kendimize gereksiz uçurmalar yaparız. Allah'ın cennete koyup koymayacağı belli olmayan kullarını bile cennetin zirvelerine taşırız. Sanki böyle bir hakkımız varmış gibi. Şimdi 12 kuralla, böyle özetledim, inşallah isabet etmişimdir. 12 kuralla velileri tanıyacağız. Veliliği tanıyacağız. Bu ümmetin listesinde bulunan evliyası ile ilgili bağlantı gücümüzü ve oranımızı belirleyeceğiz. Birinci kuralımız, veliliğin oturduğu zemin, iman ve takva zeminidir. Veliliğin şartı da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaktır. Kuralı tekrar ediyorum. Velilik, iman ve takva üzerine oturur. Veli ne demek? Allah'ın seçkin kulu demek. İman ve takva ile bu kadroya dahil olabilir insan. Şart da nedir? Peygamber aleyhisselamın sünnetini iz olarak süreceksin. Nereden biliyorum bunu? Yunus suresinin 62. ve 63. ayetinden biliyorum. Ne buyuruyor Allah-u Teala? اَلَا inna اُولِيَا اللّٰهِ la خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Sadakallahu l-azim. Ne dedik? Veli kulun oturduğu zemin, iman ve takva zeminidir. Veliliğin sürmesinin şartı da devamlı veli halinde kalabilmek için de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak lazım. Yunus suresinin 62. ayeti ne diyor? Ela, herkes bilsin. İnne evliya Allah, Allah'ın veli kullarına La kaufun aleyhim ve la hum Bir korku yok, bir üzüntü yoktur Allah'ın veli kullarına. 63. ayet ne diyor? Kim veli kullar? Ellezine. O kimseler ki veli kullar? amenu iman etmişler. Ve kânû Ve takva sahibidirler. İman edip takva sahibi olan kullar evliya Allah'tır. Allah'ın evliyasıdır. Şart böyle oturdu. Velilik sınıfına geçtik. Şartımız ne? Kul in kuntum tuhibbûnallah fettebiûni. Kul in kuntum tuhibbûnallah fettebiûni. al Alimran suresinin 31. ayeti. Ne diyor bu ayet? De ki ey peygamber, Allah'ı seviyorsanız bana uyacaksınız. Tek taraflı bir sevgi olmaz herhalde. Sen seviyorsun ama Allah seni sevmiyor. E nasıl veli olacaksın? Seni de Allah sevecek ki Allah'ın veli kulu olasın. Öyle muhteşem bir veli ki Allah onu sevmiyor. E böyle delice bir laf oldu bu. Karanlık güneş olmaz. Aydınlık şeye güneş denir. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ iman etmişler. Takva üzere yaşıyorlar evliya Allah. Onların veli Allah'ın veli kulları onlar. Kul in kuntum tuhibun fettebi Allah fettebi'uni. Allah'ı seviyor, doğru söylüyorsanız bana uyacaksınız. Birinci kural neydi? Velilik, evliyalık diyelim çoğul manasıyla iman ve takva üzerine oturur. Peygamber aleyhisselamın sünnetine uyma ile gerçekleşir. Devam eder. Neden böyle dedik? Neden böyle dedik? İkinci kurala geçelim. İkinci kuralımız şu. İmanını bulundurduğu sürece her mümin Allah'ın veli kulu olma üzerinde adaydır zaten. Allah veli yürlediğine eminim. Allah mümin kullarının velisidir. Yani onları seviyordur, onları sahipleniyordur Allah. Her mümin imanı, takvası barındırıyorsa böyle bir barındırma nasibi olmuşsa onun. O mü'min veliliğe adaydır. Hiç tereddüt etmeden elinize kalemi alıp not ediniz. Bütün mü'minler imanları kadar Allah'a velayet yakınlığına sahiptirler. Ebu Hanife gibi bir alim mücahid milyar kilometre mesafededir. Benim gibi bir zavallı bir insan İstanbul'da onun bir bölü milyar çapında küçücük bir yerdedir. Ama biiznillahi teala Ebu Hanife ile ben bu garip kul imanda aynı yerdeyiz. Elhamdülillah. Onun iman, takva, cihat, amel Salih işler konusundaki seviyesi gökte süre yağ gibi, benimki de bir kavak ağacının dibinde bir fidan gibi bir şey. Ama elhamdülillah aynı paraleldeyiz. Ashab-ı kiramla da aynı şeylere iman ettik. Onlar süre yağ'ı da çekti gittiler. Biz bir yerlerde bekliyoruz. Ama bütün müminlere bir müjdedir bu. Nedir müjde? Allah'ın veli kulu olma konusunda şansı olmayan sadece kafirlerdir. Herhangi bir kızım benim, herhangi bir delikanlı yeğenim benim, kesinlikle Allah'ın veli kulu olmaya adaydır. Teheccüde kalkıp akıttığı gözyaşlarıyla, Kur'an-ı Azimuşşan'a sadakatıyla, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine bağlılığıyla hiç itirazım olmadan söylüyorum. Sahabelik makamı hariç nübüvvet makamı zaten arit. Velilik herkesin kapısının açık olduğu bir yerdir. Ne kadar gerçekleşir onu yarın Allah'ın huzurunda göreceğiz. Allah Allah Belli bir aileden yaratılmış, belli bir kabiliyetler olan kullarını açmadı bu kapıyı. Kime açtı ya? Gazali'yi açtı. Müceddit oldu, veli bir kul oldu. Minhancül abidinden başlayıp Gazali'nin yürüdüğü yollarda yürümek isteyen bütün kızlara açtı, bütün oğlanlara açtı. Herkesi açtı Allah. Şeytan ise melun, Gazali büyüt, büyüt, büyüt, büyüt, büyüt Gazali. Ama sen durduğun yerde dur diye fikir akıntısı yaptırır insana. Doğru bu değildir. Allah Gazaliye hangi kapıları açtıysa. İstanbul'da bugün bütün Müslümanlara o kapıları açmıştır. Mümin oldukları için, takva ehli oldukları için mütabeatı, Peygamber aleyhissalatü Vesselamı sonuna kadar izlemeye sadık kaldıkları için. Nice insanlar saçı başı dağınık, perişan zannedildikleri halde ya Arap deseler hiçbir duaları geri gelmez demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kimseyi Saçı başının dağınıklığına göre, iki kelimeyi bir araya getiremezliğine göre bakıp değerlendirmeyiz. Her suskun adamı da Allah'ın veli kulu zannetmeyiz. Her deli veli değil, her veli deli değil, böyle bir şart yok. Ama bu kapı, kıyamete kadar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün mümin nesillere açıktır. Allah, Meleklerini şahidimiz tutsun. Minhacül abidini de bu hasretle okuyoruz. Olamazsak da veli yüksek makamlarda o yolda görür bizi Allah. Hasretimizin bu olduğunu görür. Birilerinin kariyer peşinde dolaşırken biz velilik peşinde dolaşalım. Bakalım ki bir gün kim nereye ulaşacak? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا gününde her şey belli olacak. Üçüncü kuralımız, velilikle ilgili, evliyalıkla ilgili. Hani evliya yanlış kullanımdır. Çoğul bir kelime o çünkü ama o evliyadır derken böyle yanlış ama benimsenmiş bir yanlış. Buna rağmen ben de öyle kullanayım. Evliya. Evliyalığın üçüncü kuralı ve en mühim Kuralı belki de velilik asla babadan oğula geçmez. Bir insandan öbür insana devredilmez. Bir tarikatın halifeliği ve şeyhinin yerine geçirilmesi şeklinde mirasına sahip olabilirsin. Bir üniversitede, bir medresede fıkıh kürsüsüne hocandan mirasçı oturabilirsin. Velilik böyle bir şey değildir. Hocadan devralınmaz. Babadan, anadan devralınmaz. Ya nereden gelir velilik? Velilik Allah'a yakınlıktan gelir. Bu yakınlığın özünü sadece Allah ölçer. Bu bir işçilik değil ki kıdem tazminatın belli olacak. Ona göre de emekli maaşın belli olacak. Velilik dinde bir rütbedir. Bir makamdır, bir seviyedir. Bu seviyeyi ölçtüğün gün sen veli olmadığını belgelemiş olursun. Allah katında filan düzeye geldim ben. Dediğin gün, filan bataklığa düştüğünü bil. Ya da, bu 17. makama geldi. Otur aşağıya. Haddini bilmez. Meleklerle beraber defter mi tutuyordun? Bunun makamını, seviyesini Allah bilir. Bunlar hepsi bu tip uçuk laflar, veliylikle alakası olmadığını, sektörel olarak ondan geçindiğini gösteriyordur. Verilik bir makamdır. Bu makamda da sınırsız dereceler vardır. Bu bir yarıştır. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Bütün insanlar Adem'in çocukları olarak doğmuş, bütün insanlar peygamberler de dahil olmak üzere bu büyük yarışa girmişlerdir. İman edenler çöpesisiz. Kafirlerle bir kafirler zaten parkurda değil. Bu yarışın rakipsiz birincileri peygamberlerdir. Enbiya ve rusul peygamberlerdir. Bunların rakibi yoktur. Yani evliyalığın sultanı onlardır zaten. Evliya ne demek? Allah'a yakın insanlar demek. Peygamberlerden yakın kim olacak? Bütün peygamberlerin en üst velisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonraki noktaları da kitle olarak Ashab-ı Kiram alıp götürmüştür zaten. Ashab-ı Kiram'ın da önüne geçmek kitle çapında mümkün değil. Sahabilik düzeyini yakalamak mümkün olmadığı için aşağı kadroda büyük bir yarış var. Büyük bir yarış var. Bu yarış milyarlarca insan arasında yapılıyor. Melekler ta Salih aleyhisselam, Şiit aleyhisselam zamanındaki bir yarışçının puanını yazdılar. Nuh aleyhisselam zamanındaki bir yarışı yazdılar. Bugünü yazıyorlar, yarını yazıyorlar. Cennetlere, Firdevs-i Adin cennetlerine gidildiğinde birincileri ilan edilecek. Bu yarışı nereden belgeliyoruz? Bukhari'nin hepimizin bildiği 6502. Hadisi Şerifi, hepimizin Meşhur duyduğu hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Kulun farz ibadetler gibi hiçbir şeyle bana yanaşamaz. Farz ibadetlerle bana yanaşır. Farz ibadetlerden sonra da kul nafilelerle koşar durur. Demek ki evvela Farz ibadetlerle, velilik, yarış belgesi alıyorsun. Nafile yaptıkça, nafile yaptıkça da yarışta puan topluyorsun. Hadisin yukarısı ve aşağısı var. Vakti uzatmamak için ona girmiyorum. Burada bir cümle kullandım. Bu cümleyi yanlış anlamak isteyen olabilir. Hayırlı uğurlu olsun yanlış anlaması. Babasından velilik devralamaz hiç kimse. Hiç kimse. Ama babası veli, kendi de veli olur mu? Olur tabi. Olur tabi, niye olmasın? Post devreder gibi devredilemez bu, onu söylüyorum. Babasından daha yüksek veli de olur birisi. Hiçbir sakınca yok bunda. Abisinden de devralır, anasından da devralır. Ama velilik, kağıt parçası gibi verilir bir şey değildir. Onu söylüyoruz. Burada Müslüm'ün, Rivayet ettiği bir hadis-i şerif hepimize ibret olur. Amr ibn-i'l-As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediğini söylüyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çok yüksek sesle konuşurken dinledim. Böyle bir fısıltı değildi dinledim. Biliyor ki babamın çocukları yani filanlar evliya değillerdir. Benim evliyam onlar değildir. Benim evliyam Allah'tır. Salihlik derecesine ulaşmış mümin kullardır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aynı sözü yine müslimin rivayet ettiği bir hadiste görüyoruz. Fatıma kızına hitap ediyor. Ya Fatıma! Ya Fatıma bint Resulillah! Selini ma şi'ti! La unii anki Allah şey'an! Muhammed'in kızı Fatıma benden istediğini isteyebilirsin mal olarak. Allah'ın önünde benim sana bir faydam yok. La <gülüyor> unni anki Allah şey'e. Sahih hadis. Bu hadisleri Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında da var. Lafzını ben Müslim'den seçtiğim için onu önce zikrettim. Demek ki velilik babadan oğula intikal etmez. Bizim köyde Allah'ın izniyle yedi nesil öteye kadar hep veli bunlar. Olur mu olur mu? Tabii Tabi niye olmasın? Hayırlı sabahlar derler sana ama. Sen rüya görmeye devam et böyle. Yedi nesil değil. İnşallah Adem Aleyhisselam'a kadar senin aba ve ecdadın hep mümin olur, veli olur. Ama sen bunu böyle garanti bildikçe çok beklersin. Şeytanın iyi tuzaklarından birisidir bu. Dördüncü... Kaidemiz ne ile ilgili? Velilikle ilgili. Evliya olunca insanlar hepsi bir kategoriden yeşil sarıklığı, beyaz büyük entari gömlekli ve tırnakları kesilmiş, sabah kadar teyecikli. hepsinin de puanı 85. Öyle olmuyorlar. Bu bir iman ve takva meselesidir dedik, değil mi? şartı da nedir dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymaktır bu herkesin farklı bir işi kimi 8 rekat teheccüd kılar kimi 16 rekat kılar kimisi hayatında iki kere harama el tutmamıştır kimisi de iki kere tutup sonra tövbe etmiştir kimisi annesinden 500 defa dua almıştır kimisi de bir defa dua almıştır Herkesinki farklı Kimi 20 defa hasta ziyaret etmiştir. Kimi de iki defa ziyaret etmiştir. Bunlar evliyalığın artı puanları hep. Dolayısıyla evliyalık, velilik herkesin aynı olduğu bir nokta değildir. Bir defa dedi ki bütün müminler evliyalığa dahil. O zaman bir kategorisi var mı bunun var. Ana konu olarak evliyaullahı dört Düzeyde görüyoruz. Birinci düzey en üst düzey. Üstün en üstü düzey Enbiya'nın ve peygamberlerin ve rasullerin olduğu düzeydir. Onların başında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki dört peygamber. Ululazm peygamberler. Ondan sonra diğer peygamberler. Bunlar üstün üstü zirveler. Bir de üst var. Üstün üstü peygamberler dedik. Üst var. Bu üst düzeyde ise sabikun, mukarrabun dediğimiz kulları var Allah'ın. Ve sabikun es-sabikun mukarrabun. Ebu Bekirler, Ömerler, İnşallah Hasan Basriler, Fuadil bin Hayat'ler, Cüneyd-i Bağdadi'ler inşallah. Şehitler. Bir böyle kadro var. Üçüncü kadro orta tabaka. Orta tabaka ama hep müminleri konuşuyoruz. Orta tabakası kim müminlerin? ashab yemin. ashab yemin kim? Namaz var, oruç var, zekat var. E ara sıra da internet de var. ashab yemin. Ondan sonra Zekat veriyor, sadaka veriyor ama işçilerin de hakları bekliyor birkaç aydır. Yani gel gitler, böyle tansiyon gibi iniyor çıkıyor olan işte bizi tarif ediyordur inşallah. Buna razıyız yani böyle takip ediyorsa bizi. Ve alt derecesi var. Kimdir bunlar? İmanında gel gidi olanlar. Takvasında gel gidi olanlar. Kur'an-ı Kerim bunlara ne diyor? Zalimû enfusihim. Nefislerine zulmedenler. Ateşe girecek işi çokça yapanlar. Ama iman var. Elhamdülillah. Demek ki Evliyaullah dört sınıftır. Bir, başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu peygamberler, Resuller. İki, Ebubekir radıyallahu anh'ın başlarında durduğu سَابِكُونَ el mukarrabun Bir numaralar. Üç, Orta hal işte hac var, namaz var, Kur'an var, Ramazan'da iftar vermek var. Ufak tefek seans hataları da var. Dördüncüsü de zalim, kendine diyor Ateşe girecek işler yapıyor. Ufak tefek cahillikler yapıyor ama iman ehli elhamdülillah. İman ehli bunlar var. İnşallah onlar bunlar hepsi cennette bulunacaklar. اَمَّا وَالسَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ O ilk yarışçılar var ya, onların yeri başka tabi ama hedef onlar tabi inşallah. Beşinci velilikle ilgili kuralımız. Herhangi bir şekilde velilikle ilgili sayı vermek mümkün değildir. Velilikle ilgili bir zaman sınırlaması yapmak da mümkün değildir. Mesela hilafet kaldırıldı, cumhuriyet dönemine geçtik. Bir daha kimse veli olamaz diyemez. Velilik hilafet döneminin işi değildir. O gün ümmeti Muhammed'in halifesi gitti diye dağlara çekilip Kur'an okutan, ümmeti Muhammed'in çocuklara abdest almayı unutmasın diye ibrikle su dolaştırıp camilerin önünde çocuklara abdest aldırmaya çostıran evliyaullah var bir defa. Hilafet kaldırıldıktan sonra başımı açarlar maazallah diye 50 sene evinden bahçesine dahi çıkmayan salihat olan kadınlar var. Ne cumhuriyet döneminde, ne hitlerin faşizm döneminde, ne de firavunun döneminde asla vakatta katta velilik yolu tıkanmamıştır. Öyle olsaydı asiye veli olamazdı. Velilerin sultanı olarak dirilecek kıyamet günü Oturduğu yerde Mr. Firavun sarayı. Velilik bir zamanla sınırlı değildir. Mahdut bir kadrosu var, o kadroda aşılamıyor, denemez. Yani 10 bin kişiydi bu, doldu, kapasite doldu, böyle değil. Bütün mümin kulları Allah'ın, asiye kadar imanları güçlü olup veli olsalar Allah bundan razı olur. Böyle istiyor zaten Allahü Teala. Kulları böyle olsun istiyor. Kullarının cehenneme girmesinden Allah çok razı olmuyor. Öyle yarattı ama kullar hak ettikleri için oraya gidiyorlar. Ve herhangi bir şekilde de velilik filan kıyafeti giyenlerin işi değildir. Mesela velinin sarığı en az 7 metre olur. Hadi bir oradan Ashab-ı kiramın hangisinde 7 metre bez buldu da üstüne entar yapabildiler de bir de sarık mı diye 7 metre? Kim bilir hasır gibi bir şeyi sarık diye kafalarına sardıkları bile oldu. Kılık kıyafetle ilgili değil, yüreklerle ve amellerle ilgili bir şeydir velilik. Beşinci kural olarak da ne dedik? Herhangi bir zaman veliliğin kilitlendiği, bittiği zaman değildir. Ashab-ı kiram aleyhim cemiyan olduğu gibi zamanları zaten velayet zamanıydı. Allah'ın lütfu ve keremiyle o zamanı blok olarak kapattılar. Onların dışında herkes her zaman her yerde velayete adaydır. Kapalı bir zaman, kadroların dolu olduğu bir zaman yoktur. Altıncı velilik kuralımız. Peygamberler de velilerdir demiştik. En büyük veliler de onlar zaten. Peygamberlerin dışında hiçbir veli masum değildir. Ne demek masum değildir? Veli olduğu için günah işlemez, hata etmez, yanlış konuşmaz kimse yoktur. Yoktur. Yoktur. Peygamberler hariç. Bir tek masum bu ümmette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. i̇bn Abbas gibi bir zat radıyallahu anhuma yanlış konuştu. Ömer radıyallahu anhü mescitte kalktı. Bazıları yanlış konuşuyorlar. sopa hazır olsunlar diye dolaylı olarak ikaz etti onu. Kur'an'ın müfessiri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bağrında yetişmiş bir mücahid. Yanlış yapar. Ne İbn Abbas bir santim aşağı düştü velayet makamından, ne Ömer İbni Abbas'a sataştığı için bir santim yukarı çıktı. İnsandılar. Allah'ın veli kulları olarak gerekeni yaptılar. Demek ki altıncı kuralımız, Enbiya hariç masum veli olmaz. Bunu diyende de akıl olmaz. Masum nasıl dersin sen? Yedi. Neyin yedisi? Allah'ın veli kulları ile ilgili itikadımız ve düşüncelerimiz. Madem velilerde masumluk yoktur dedik, o zaman çok rahat bir şekilde diyoruz ki peygamberlerin dışındaki veliler yüzde yüz itaat etmemiz gereken kimseler değillerdir. Hata etme payları olduğu için. Kur'an'ımızı gösterdiklerinde, hadisi şerifleri gösterdiklerinde, ümmeti Muhammed'in icma'ını gösterdiklerinde, şura neticesinde bir iş yaptıklarında elbette onlara itaat edeceğiz. Evliyaullah'a itaat etmeyeceğiz de e'daullah'a mı itaat edeceğiz? Elbette itaat edeceğiz. Ama kayıtsız, şartsız hiçbir şekilde bir veliye itaat yoktur. Sekiz. Veli olmak herhangi bir haramı işleme hakkı vermez kimseye. Tam aksine veli adama mubahlar bile sınırlı olur. Mubahlarda bile bol yemez, bol içmez, bol giymez o artık. Herkes balkonundan oturup temiz hava alayım der, mubahtır bu, veli bir adam balkonunda oturmaz, ola ki birisinin haramını görürüm diye. Velilik budur. Bu Sekizinci kuralı çok önemsiyoruz. Veli ise dünyada haramlardan en uzak insandır o. Dokuzuncu kuralımız Veli kulların keramet dışında hiçbir beşeri olağanüstülükleri yoktur. Keramet de Hayatı boyunca 24 saat onun yanı başında değildir. Bir kere, iki kere, üç kere gösterebileceği bir şeydir. Zaten bir gerçek veli, yarın saat 8'de keramet seansım başlıyor, herkes canlı yayına gelsin demez. Bunu diyenin velayeti gider. İstidraç olur onun dediği şey. Bu nedenle velilerden gaybı bilmesini bekleyemeyiz. Velilerden Melekutu semavati vel ardı dediğimiz yerler göklerde, herhangi bir yerde, bir ağacın dibinde veya uzayda merihte bir yerde tasarruf bekleyemeyiz. Veli dua eder. Bunun duası bereketiyle ki bunun örnekleri vardır. Allahü Teala bir dağı kaldırıp öbür yere götürür mü? Götürür. Olur mu bu? Olur. Veli o dağı kaldırıp götürür mü? Otur aşağıya. Teneke mi zannettin kaldırıp götürüyor dağı? Kudret Allah'ındır. Zaten veli tasarruf ediyorum dediği zaman parasını tasarruf eder Başka bir tasarruf edemez. Tasarruf o çapta bir kavramdır. Ne kavramıdır? Yani yerinden oynatıyor her şeyi manasında. Biz ümmeti Muhammed olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve kiramın gösterdiğine bakıyoruz. Böyle bir şey yok görüyoruz. Ve onuncu kuralımız bütün buna rağmen keramet veli olmanın şartı değildir. Keramet gösterirsen sana bir velilik payesi vereceğiz denemez ve Allah'ın veli kulları kerametlerine göre yarıştırılamazlar. Bu da abes bir iştir. Yani 12 kerameti tespit edilmiş veli, 11 kerameti tespit edilmiş veli geçti. Biz çocuk oynatmıyoruz burada. At yarışı da yapmıyoruz. Kimin ne derece keramet gösterdiğini de zaten Allah biliyor. Senin keramet dediğin şey belki değildir. Onun kalbindeki başka bir tuluattır. Ne keramet ararız ne de keramet bolluğunu birinin öbüründen üstünlüğü belgesi olarak kullanırız. Böyle bir şey yok. Ve on birinci kuralımız Allah'ın veli kullarını sıradan müminler gibi görürsek bu kabalıktır. Onları eski ümmetlerin yaptığı gibi ilahlaştırırsak bu da bizim helakimizdir. Onları Allah'ın kulu olarak bırakacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de abduhu ve resulü diyoruz zaten. Abdu ve Resulü. peygamber de Allah'ın kulu ve peygamberi. Nasıl veli bir insanı ki veli olduğuna biz karar verdik güya şimdi. Bir insanı nasıl abartabiliriz, ilahlaştırırız veya onu sıradan bir hoca gibi görürüz? Ne onun tahkir edilmesini ümmeti Muhammed'in içinde bir Sıradan gibi görülmesini makul görürüz ne ilahlaştırılmasını makul görürüz. Ortasını bulmak da kolay değil. Şeytan ya basit bir sebeple, bizim köylü değil, bizim ekolden değil, bizim tarikattan değil gibi bir sebeple itilmiş hareket ettiriyor gözünde insanların ya da putlaştırarak, ilahlaştırarak maazallah seni helak ettiriyor ortası bulunabilir Allah'ın salih kulu, veli kulu, dünyada duasına muhtaçız, ahiretinde ahirette de şefaatini talep ederiz denir. Ben geçen gün onunla bir çorba içtim, dolayısıyla cennetim garanti diyende akıl olmaz. Abartma bu. Onun bastığı yerden biz dinleye teala zemzem çıkar. Ula zemzem Mekke'de çıkarsan, İstanbul'da nasıl zemzem çıkar? O bastı buraya. Bu ilahlaştırma hastalığıdır. Bundan da Tati bir şekilde uzak durmamız lazım. Son 12. noktamız ve bu çok önemli. Veliliğin en üst noktası peygamberliktir dedik. Allah'ın peygamber olarak göndereceği kulları bitmiştir. Peygamberlik mühürlenmiştir. Bundan sonra peygamberlik yok. Ama velilik kapısı Kıyamete kadar açıktır. Velilik kapısını açan Allah'tır. Hiç kimse bunu kapatamaz. Mesela içtihat kapısı kapanmıştır dediler bir zamanlar. Öyle mi değil mi? O da tartışılır tabii ayrı bir mesele. Onun yerine toplu içtihat kapısı açıktır diyen oldu. Ama velilik evliyadan olma kapısı kapandı diyemez hiç kimse. O kapıyı Allah açtı. Kıyamete kadar açık kalacak. Kadınlara açık, erkeklere açık, gençlere açık, ihtiyarlara açık. Bâli olduktan sonra herkese bu kapı açık. Küçük çocukken zaten çocuk günahsız zaten bir tür veli gibi ama esas esas imtihan haramlara karşı direniş, ümmet şuurunda olmak, Allah'a kulluğu lezzetle yapmak gibi buludan sonra gösterilecek tavırlarla ortaya çıkacak olan velilik kıyamete kadar herkese açıktır. Minha Cül'abidin kitabını bu hedefe ulaşmak için okuyup amel edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <Sessizlik>